Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Amanın komşular modern sabahlardan hepinizle günaydın bir kez daha 8.30 oldu saatimiz Fahir Öğünç ve Oktay Demirci stüdyomuza geldiler efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk valla stüdyoya Neşe geldim. getirdiniz keyif getirdiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş keyif bulduk. logosu. Çok hoş size de ayrıca selam getirdik <gülüyor> sevgili hege. Selam logosu <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Evet. Günaydın Günaydın Ne logosu Günaydın. Günaydın logosu İla karşınızdayız bu sabah <gülüyor> Logoları yapalım yalnız doğru yapalım Sadece öyle parmakları havada sallamakla olmuyor Doğru Bugün tarihin toplantısından biliyorum. geç çıktınız. Evet. Herhalde bu sabah hangi bu sabah konuyu nasıl yoğun. ele alacağımızı netleştiremediniz. Önce Bamya ile başlayalım istersen. Bamya ile başlayalım Hemen çünkü bamya, Türkiye Bamya'yı konuşuyor bamya şu anda. Bamya konuşuyor. Türkiye'nin gündemi Bamya. Türkiye ikiye bölünmüş durumda. Sümüklü oluyor Bamya. Ben tiks, tiksiniyorum. tiksiniyorum. Zaten bir halde kılı diyorlar. Evet. Peki madem öyle şeftali yemiyor musun diyenler, diyenler var. var. Bamya yemekler içinde kimya diyen bir grup ve e, Bamya yani yesem ne olur yemesem ne olur diyen arada kalmış. Bin küçük yıl yemez aramam diyenlerden biri. Oktay Demirci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, güzel yapılmış bir bamyaya asla hayır diyemem diyen tarafımla bin yıl e, olmasa aramam diyen tarafımı 45 dakika İçerde e, kapıştırdın. toplantısında konuşturdum. Dengelemeye çalıştın. Evet. Çok e, sert geçti toplantı. Biraz da uzadı gibi geldi bana. Hem uzadı hem baya baya küfürleşmeler oldu. Senin Bamyan'ı, yok hayır Bamyan'ı, kıllı bamya falan gibi Bir bezzetmelerle. De kendi kendime bunu konuşunca da biraz da garip oldu. Evet. E, ama bakalım umarım toparlamaya çalışacağız bugün e, yayında. E, Bamyan'ın kilosu 150 liraya yükseldi. Oha dedim ben size zamanında. <gülüyor> Oh! Çok güzel Fahir ilk defa duymuş gibi yapıyorsun Az önce sanki bir buçuk saattir E bunu konuşuyoruz abi sen niye şey yapıyorsun yani? Fahir başka konuyu tartışıyordu Ben başka konuyu tartışıyordum yani gündem yoğun. Çünkü gündem yoğun bir taraftan Bamya konusu var Bir taraftan da biliyorsun dershaneler konusu konuşuluyordu <gülüyor> Evet yani Türkiye'nin bütün siyasi ya. meseleleri Bizim editoryal toplantıya yansıyor Bu Bamya'nın başına gelebilecek en kötü şey Bamya 150 lira olması mı 150. Zaten en popüler şey değil Sebzeler arasında En popüler değil hiç popüler değil yani, yani dışarıda gördüğün zaman insanda bir işte uyandıran bir durumu yok. Zaten böyle bir alışveriş sırasında Bilmeyene. acaba bu hafta bir bamya yesek mi ne zamandır yemiyoruz diyen adam bile 150 lirayı gördüğü zaman Uzar. Uzar. Yani net bir şekilde uzar ve istediğimiz... O... Ben yıllarca bamyanın varlığını sorgulamışım. 150 liraya bir kilo bamya alıp da bir kaşık piştikten sonra... Bir kilo Mesela... alınmaz da bamya yani yarım yani ne bileyim. Nedir? Nasıl bir alınmaz bir şey. Ya, alınmaz mı Fahil? Abi kiloyla alınmaz bamyanın kiloyla alınmaz. Abi bak 100 kişilik düğün yapsam. Abi diyen senin canını yerim evet... 100 kişilik 100 kişi diyorum bak sınırlı bir düğün yapsan tamam. kaç kilo bamya bamya alırsın? Şaşalıda başı 10 kilo alırım o kadar. Tabii bir bir ayrıntı vermeyi unuttum. Konya'da yapıyorsun düğünü çünkü Konya'da ha. değişmez yemek Konya düğün yemeğinin Öyle değişmez mi? yemeği bamya çorbasıdır. Aa hiç bilmiyordum ben. ha. doğru doğru kuru çorbası böyle bamya çiçeği kurusu olur, yaşı olur. Her şeyi, her Mevsimini şeyini yaparlar. Mesela kırgını Konya'dan. yapıyorlar. Yazın. Yaş. yaş. Yeteri kadar tereyağı koyduğun zaman. Her, şeyi yeniyor her şey yeniyor zaten. Her şey yiyebilirsin oldu. da yiyebilirsin. Bamya oktan. şahlanır faiz. Yani hayır. O... Ayakkabı mesela ayakkabı olarak kalmaya devam Yok. eder. Çünkü sa tutucudur. Fırıl, fırıl bir ayakkabı, <gülüyor> ayakkabı olur. bu dediğin şey tutucudur. Ama bamya öyle değildir. Bırakır kendini. Ben şimdi tam başlamıştım cümleye kendimi tuttum ama bamya'yı e, nadide et parçalarıyla kilo fiyatından karşılaştıracaktım. Ama herkes biraz yapabilir yani. Yani şey, tabak bamya. Mayış mayış tabağın kenarında duruyor. Ama yani şimdi... Öbür o, tarafta... Aslanlar gibi etimiz böyle zır gibi... 3 kilo... Hem mühürlenmiş mühürlenmiş böyle güzel pişmiş nasıl istiyorsanız yani güzel pişmiş dediğim en güzel pişme insanın istediği gibi pişmesi ya değil midir? Hakikaten yani? ya bir kilosu 150 lira olması e, ne yapıyorlar? Ben işte kaçak yolla bamya yetiştireceğim ben onu söyleyeyim. Şatı andes... katımı komple ben bugün gidiyorum toprak alacağım. Altın çiçek bamyası denen bir bamya tipi bu. Sirifke'de satılıyormuş 150 lira. Çok güzel hocam. Ee, böyle takıyorsun şeye böyle ipe gez geçiriyorsun evet. 200, 200 gram 250 gram. Yine düğünden Niye takıyorsun? Düğüne gidiyorsun takıyorsun. Çünkü damadın eniştesinden. ne kadar altın? Küçük altın fiyatı ne 150. kadar? 70. Çeyrek altın 150. 150. Al Sesi işte. de incelterek söylediniz. Al. Ege'nin Ege bir 70 dediğini ben duyar 75 gibi oldum. Ben hatırlıyorum ya. Sen Çünkü ne? sen çeyrekti insanları hep 8'de bir götürdüğün için. Sen ne zaman götürdün biraya? O kafada bir öyle bir şey. Yok be götürdüğü de yok. Ben hiç altın da almadım. O zaman ben şu anda çok daha zenginim. Dişlerimi de düşünerek. İngiltere'de 240 milyon dolar ikramiye kazanan çift boşanmış ne olabilir? Neye yatırmış olabilir parasını? Bamyaya. Aklın yolu bir ama öyle değil. Boşanmışlar. Nereden bilecek İngiliz çift Bamyaya ya? Yavrum bu zamana kadar kıt kanaat bir hayatımız vardı. O hayat Bundan içinde sonrası... dengelerimiz oturmuştu. İstersen daha fazla kasmayalım. alsanı 120 milyon. 120 milyon bir daha birbirimizi görmeyelim para Birisinin parasının suyunu çekerse Diğerine yalvararak gidelim Kimisinin bir, parası kimisinin duası Bir Hoş kere kadar. daha para mutluluk getirmedi e, Diyen bir haber Biz Çünkü fakirlere çok... teselli oldu ha, niye İlk canım? sayfadan veriyor ya gazeteler bu e, veriyor haberi Veriyor da biraz veriyor? Diyor. Bunlar hemen parayı bulur bulmaz boşandıklarına göre Zaten pek mutlu değillermiş <gülüyor> Çok mutlu bir para geldi Boşandık diye bir durum <gülüyor> olur mu ya Burada bir fotoğrafları var Kadehlerini kaldırmışlar bir Boşanma de mutlu yedim. görünüyorlar. Yan yana duruyorlar ve poz vermişler. Boşanmadığı şerefine mi? Ne bileyim. Yok bence herhalde kazandık diye böyle bir... Çünkü insan şehit olsa tiks de demek ki 240 milyon dolarlık ödülü kazanınca bir poz verisi geliyor demek. Veriyordur ya. Bir de bu bence çok tatsız olmayabilir boşanan çift için. Belli ki mutsuz bunlar. Bir de ünlü mü? ünlüymüş bunlar. Ünlü ne ya? Ünlü... Hem, ünlü hem benim gibi mi yani? Şeyden sonra. Cüzdanında her zaman şey oldu. 240 milyon dolarlık ikramiye çıktıktan sonra ünlü olmuşlar. He. Çünkü He. ülkenin en zenginleri listesine girmişler. Anladım. İngiltere'de en de zengin ve mutsuzları listesi. Çok zengin vardır İngiltere'de. J.K. Rowling'inden tut. Efendim. Kraliçesi kadar ya? Sesimi kadar. <gülüyor> Adamların kraliçesi çok. var böyle. Sir bir... Paul McCartney'den. Sir, Sir Elton John'a. kadar. Sir Shankar Sir Ian McKellen'a. Sir İtalyanlar gibi Bunlar hep birinci dereceli emekli olmaya hak kazanmış söyler. Tebrik ediyoruz kendilerini ve Ulu mutluluklar diliyoruz. diliyoruz. Ya, vallahi hakikaten bol bol mutlu olsunlar. Bu arada e, geçtiğimiz gün e, Başbakan Erdoğan "Ulan hepiniz oradaydınız" demişti ya. Ulas ulan... demişti Ulas. Ulan Ulas dememiş ulan... mi? Yürüyen diyor. adam anlamında. canım ulan zaten <gülüyor> Kimse aslında. düzeltmedi mi onu? <gülüyor> düzelttiler hemen ya. Bugün düzelttiler. Ya Serdar Çam bugün değil de dün düzeltti. Ee, Serdar Çam kim diyenler? TİKA başkanlığı. TİKA ne diyenler? Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın kısaltılmışı. Hı hı. Ee, Serdar Bey şöyle demiş. Orta Asya'daki Türk lehçelerinde delikanlı anlamı da kullanılıyor. Ha? Olan... <gülüyor> Hadi gözümüzü aynı. Ondan sonra o yüzden başbakan gayet yani orada hepiniz delikanlılar. Kavas ulanda da yürüyen delikanlı. <gülüyor> yürüyen delikanlı anlamı. <gülüyor> ve hizmet eden afili şekilde yürüyüp hizmet, hizmet eden delikanlı. delikanlı <gülüyor> Hafif de deli Ulan kavas diyoruz. Ulan kavas buraya bak dediğin zaman yürüyen kişiyi kibarca durdurmak istiyorsun. <gülüyor> ya gündem değişti artık düzeltmeye Vallahi gerek yok. Valla geriden kanka. kalmış Serdar Bey. Ya yani çok hızlı değişiyor. Biraz daha daha yaratıcı ve hızlı bir şekilde araştırmasını tamamlaması gerekiyordu. Yani çat çat yarım saat içinde araştırma ne yapacaksın bitireceksin. Öyle bir gün sonra ulan aslında Türk letçesi de. ulan küfür mü? Yani çok kaba bir tabir de. Hayır, de aslında dediniz. Az da ulan olarak... denmez, ulen denir. Biraz nezih olmak neziği, lazım. Evet, len. Ulan değil, ulen veya kısaca len. Çoğulsa ya yani tekilse ulen, çoğulsa ulen. Yani ne bileyim bu şey cümlenin vurgusunu değiştiren bir kelime. Evet. Anlamını hiçbir şekilde değiştirmiyor bana göre. Ulenle ulan mı? Hayır canım ulan kelimesi yani. Oğlum oluyor? ne yaptın? Cümle lan mi? oğlum ne yaptını daha kuvvetli hale getiriyor. Tabi yani lan yani... oğlum ne yaptın dediğinde adamı hakaret ediyor. Şöyle biter, lan oğlum ne yaptın lan? Mesela. Onu şeyden de anlayabilirsin. Mesela cümlenin içinden çıkardığın zaman anlamını değiştirmiyorsa... ...en güzel ifadesi. ayrı bir ifade olarak yazılır. Şey. Şöyle mesela düşüyorsun. Lan lan lan lan lan lan lan diye düşüyorsun. Tabii. Mesela sessizce güzel. Gene düşüyorsun. Hatta hızlı söylendi de olağaya dönem. Ne dedim. kadar güzel örnekler. La, la la la la la Şarkı da var öyle güzel değil mi Oktay? Hoş değil mi? Ayrıca... Birbirinden kuvvetli örnekler arka arkaya geliyor programda. <gülüyor> Ayrıca, o da doğru. Yani... Dinimizde... La, la, la, la, la, la. Onlar boşandı değil mi? Boşandı. boşandı Çocukları oldu mu onların? Oldu oldu. Ee, onlar oldu. dediğimiz sevgili dinleyiciler. Hazım Körmükçü ile e, e, Özdemir. Türkü Hilal, Hilal Cebeci değil, değil, değil, değil. Hilal Özdemir Hilal değil. Yani Hilal diye bir Yıldız, Yıldız san. Hilal, Hilal <gülüyor> hanım. Hilal hanım. Bizim programda tanışmışlardı. Ve şu şarkı hiç bizim şeyimizden gitmez kulaklarımızdan. Hilal hanım söylediği. Yanlış anlamayın. Şarkıya girmeden önce orkestrayı yönlendirmek amacıyla Değil ya, Orkestra arkadaşımız da neler neler yaşadı ama bunu atamadı. <gülüyor> e kimse... New York'larda yaşamalar, efendim bağımsız film çekmeler, her şey her şey oldu ama <gülüyor> git <da> kulağının arkasından <gülüyor> Allah Allah de bir anda düğmeye bırakıyor dönüyor kendine. adam. Bırakıyor kendini. ben aynen öyle bırakıyor <gülüyor> <atıyor gülüyor> <ve> kendini. <bırakıyor. gülüyor> Yalnız <gülüyor> hiç ona şey yapmadılar ya bizim orkestra o zaman. Abi fırçaydılar çünkü o normal Allah sen bize nasıl lalalala diyorsun? Demedin mi? Demedim ama la da çalınmadı. <gülüyor> O mı? Tabii canım. Çünkü istediği şarkı bizim orkestra hiç ala ömrü hayatını hiç sez durduyacak. <gülüyor> Halbuki ki, o kadar Şöyle düzen. birbirlerine bakıyorlar. Ah canım ne zihni gayri bir konu ya. güzel ses vermiş. Hangi şarkıydı o? La la la la la la la, la, la, la. Şey işte bu. La la la la la. Meşhur türkülerden. Neydi ya? İlkan'da <Gülüyor> mı? Yazmıyor. Ya. Şey söz deyince kalem erimleniyor Öderim Özerim görmüyor Ömrüm şaşıyor Mihriban mihrim mihrim Mihriban evet mihrimdir. Mihriban de Bulduk Mihriban Hakikaten olsa da bir çalsak ya Valla Ege ya çok lezzetli Kahve içecekseniz Zahidem çalayım Zahidem çal Yeni buçuk dakika Necdet Ertan Biz Zahidem çalayım da bir kahve içelim Modern sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar radio radio radio, radio radio radio Ne diyor ne radio. diyor <gülüyor> Çok keyiflisin sen ya Bir anda aklıma geldi Şimdi radio, Ya nereden geliyor öyle şeyler şey, Radio Radio ya. Ay dedim Nasıl ne geliyor? diyor? Sonra bir taraftan korkuyorum dinleyicilerimiz yanlış çok sulandırdılar ah, programı. Hani ah, ah, ah, bunlar ah, iyice ah. artık dalgaya vurdu derler mi diye düşündüm ama. Şüphelendim. Orada ama yani yine de iyi ki yaptım. O içimden bir gelen, nereden aklına geldi? İçimden gelen sesi ya. dinledim ne diyor dedim. Hınzır. Çok da herkesin de çok hoşuna gitti. Vallahi hınzır bu. Hınzır. Herkes anlatıyor. Yine bayıldı. Millet yerlerde. Ne diyor ya ne diyor? Bir de hınzır Ege Kayacan. Ege Kayacan'ı bugüne ya Tifti Ege Kayacan da sana hınzır ege kayacak. hınzır fifti ege kayacak seni hınzır Ege fıstık ayacan. Bu kadar üzüyeceğim bir şeydim. O evet, espriyi yani. hiç yapmazdım. Şu bugün, anda ben de bir şey oldum. Bugün bana sorsalar Ege Bey o ne diyor esprisini yapar mıydın? Yap, yapmazdım efendim. Kesinlikle. Ağzım kırık. Çünkü Tiksini... Türkiye çok değişti. Yarın öbür gün tiksiniyorum Kon... kendime. Konjiktür. Konjüktür. Konjüktür mü demeyi seversiniz, konjüktür mü? Koncan. Konjiktir mi? Konjiktir. Bence konjiktür daha güzel. Konjüktür. Daha yerel, şey daha gibi ya. sempatik. Konjüktür. Güzel kelime. Konjiktir, konjiktir falan diye böyle arkadan söylerim Mesela Kuzuda, en güzel yer. incik Gündemde en Gün güzel, güzel şey, şey konciktir. O zaman koncikt oluyor ama. Hocam ben acil hemen geliyorum. Siz pek bir şekilde birbirinizi... Doğru oyalayın. adam da, da Türkçe'ye sırtını yaslayarak konuşuyor. Sizin verdiğiniz örnekten bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Ko tir geliyor Koncik, koma, Konciktir tir.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 ee, yol kenarında ölü bulunmuş. Gece yol gece, kenarında dünyanın en güzel hayvanlarından bir tanesi şey gördünüz mü fotoğrafı geç, geç, geçen, geçen gün lafı edildi. Programımızda hangi hayvanın adı geçiyor olsa biz de yıllarca da sen leopar dedim bilmem ne o hayvan bu hayvan diye kimden bahsetsek başına bir şey geliyor, dedi ya. Yani, Bugün de bamya'dan bahsettik. Adam. Hadi buyurun bakalım. Vallahi, sivrisinek. Bamya'dan yıllarca sivrisinek. Bahsetti, güzel. Sivris... 50 Sivris... defa sivrisinek Herhalde kimse şey olmaz. Ama öyle de mi sivrisineklerin de işe yaradığı bir şey vardır herhal. Bizi somurma dışında. Var mı ya? Öyle Ki o işe yaradığı bir şey değil bence. Yani, bir de... şeye yem oluyordur falan filan. Oluyor da. tabii hani canım, onları yiyor, leylekler kurbağa yiyor da kurbağa yiyecek bir şey bulur ya. Karasinek yesin. Karasinek yesin diyor karasinek bak karakulak. Karasinek yenilir buyurun efendim. Araba çarptı ortaya çıkmış. Ama. O zaten biliniyordu değil mi ya bilinmiyor muydu? Yol kenarında bulunan hayvanlarda genelde böyle bir şey var. E şimdi bu geçen seferki... Çoban hadisesinde saldırı yok ben avladım falan diye kuşkular vardı da. Evet. Araba çarpmadı herhalde şoföre inanacağız yani. Şu arabayla şunu ezeyim diye uğraşmış Orada mıdır? Var, uğraşmamıştır yani. Gerçi öyle. uğraşabiliriz de. Öyle manyaklar da öyle olabilir ama da yani. zannetmiyorum o kadar da değil. ya. Ama yalnız gerçekten çok çok güzel hayvan. Ben yani de fotoğrafını kara gördüm kara kulağın ve yani bu kedigiller arasında... Evet en güzellerden biri ve en doğru isimlendirilmiş hayvanlardan bir tanesi. Baktığın öptürüyor. zaman o hayvanın en çarpıcı yeri kara kulakları yani. Öyle ne bileyim bilmem ne pars, ejder, işte ne bileyim kaplan, çita, mita, hiçbir şey diyesin gelmiyor. Kara kulak. Bitti gitti. Bu arada ülkemizde nesli tükenmekte olan 120 memeli varmış. Onların arasındaki bir hayvan bu kara kulak. 120, 120, 120 memeli. 120 çeşit çarpıcıyla nesli tükenmesi <gülüyor> beklenen en az 240 tek meme veya 120 memeli hayvan. Güzel. Gerçi hayvanların daha çok memesi oluyor değil mi? Neylerin? Evet. Yani memeli yani hayvanları. Bunlar bizim... Neye göre? Kime, kime. göre? Yani İnsanlar... Ege'ye göre. Ege kendini baz aldığı için memeli olarak çift memeli değil Ege'cim. Yani her onların 3 meme, 5 meme memesine Bunlar göre. 8 falan. Kedinin kaç memesi oluyor? 5 mi? bakayım 5. Yani hiç galiba, çift olur, olur canım mı? bir kere tek olmaz. Tek olmaz. Tek tek şey meme cenazede olur. O memenin sayısı sabit mi kedi memesinin sayısı? Kediden kediye değişir <gülüyor> Ne bileyim vallahi bakmadım. Ben de yani öyle Her konuda fikir belirten kedi sahibi insanım ama meme şey meme Veteriner dinleyicilerimize Baadır Bey'e sesleniyoruz buradan. Mesela, memesi İnekte kediye. de değişir. İnekte de 4-5 meme var benim gördüğüm. Hayır 4-5 meme var da tamam, kimisinde 4 var. var kimisinde. 6 meme. Var gibi geliyor bana. Bana da 6 meme gibi geldi. Ama bence tek olsa daha zarif gibi duruyor. Çok özür hiç öyle yani eğilip de böyle aldatıcı uzun uzun bakmadım yani inek memesine, kedi memesine ama. Ya ben biraz... kedi memesine zaten hani aşinayım ama demek ki hiç saymamış. İnsanın gözünün de duruyor. Sayılmaz. Ayı, kedi sahipleri de saymamıştır yani. Ben... Aldığı gün sayıyor mu bu yeni kazıklamasınlar kaç memesi var ha, bunun? Paşa ya ben bunu yaparsam o zaten edepli hayvan hoşlanmıyor öyle şeylerden haz etmiyor. Bir günden bir günü önümde şöyle yatıp da ay sahibim beni şöyle. Vallahi işte, veteriner dinleyicilerimiz de şey. Sor bunu ben veterinerlik girici sınavında sor. Kimler kazıklamışlardır? Atlıyorlardır belki veterinerlik okullarında. Ya, Çok da önemli kedi... derslerimiz var arkadaşlar Atlanır mı ya en başta bu kaç memesi var ya bunun? Gel hayvan. Aa bunun bilmemesi eksik. Tak. Bak orada hemen tespitini yaptım. Bitti gitti. Vallahi hiç bilinmeyen bir şeymiş. Yok mu cevap? Yok vallahi Neyse, cevap. Biz yapalım. devam edelim bakalım. Biz devam teyiriz. edelim. Bir bilmez daha belki 50 yıl içinde çözülür. Evliliğin önce DNA mı vardı? Buyurun. Evet. Evet. O da doğru Her vallahi. Her şey yavaş yavaş çözülüyor. Otomotiv fuarı nerede yapılıyor? Frankfurt Otomotiv Fuarı. Mı? Ee, Almanya, Genel Köln. Launching Japan'da yapılıyor Tokyo'da. Hiç gidemem. Ha Tokyo... Oktay sen git ya. Allah çok önemli. Şu anda ya. tekrar çok Bu adam özenle. bu konuyu niye buraya getirdi? Arabadan Japonya'ya bir kısa yolculuk. Kısa Oktay yolculuk. Demirci. Tokyo Otomotiv Fuarı'nda geleceğin araçları sahne almış. Ee, tek kişilik konsept otomobil FV2. Geleceğin aracı diye düşünülen bir araba. Bize kakaladıkları araç yani. Yani e bu... motosiklet o. Yok ya böyle oturmalı falan bayağı ayağını falan uzatabiliyorsun. Ya arkadaşım Motor bu adam 4 kişilik kişilik ailesi olan bir adamdan evet, bahsediyorsun. şimdi. Ben gidiyorum sen çocuklarla ne yaparsan yap. Ne kadar çirkin. Canım o da arkadan gelecek işte. 2-2 çocukların biri. 2 araba değil 2 kişi olarak gideceksiniz. tabii ki çocuklar için. Tek bir tek taşıyacaksın. Torpizo da mı taşıyacaksın? Var canım var öyle çocuklu modeli Öyle sorular var ya nehrin karşıdan karşıya geçiyorsun. iki çocuk kurt kuzu. O şekil düşün. İlk şeyi şekil... bıraksam Alin ne yapar? Selin'i <gülüyor> yer. <gülüyor> i̇lk Alin'i bıraksam o zaman ne olur? Selin'i al. Selin öyle bir durumda e, ilk başta kimi bırakman lazım? Önce Alin'i bırakman lazım. Tamam. Alin'i bırakacaksın. Bürge Selin'i yemez mi? Yemez. A noktası senin evin olduğunu düşün. Tamam. B noktasına gideceksiniz tamam mı? Evet. A no noktasından Alin'i alacaksın. B noktasına götüreceksin. Şimdi burada kurt kuzu ve samandan farklı olarak çocuğun çalınması var. <gülüyor> tamam işte dur bir dakika. Aldım Ali'nin bıraktım. Tamam 1 dakika. Önce çalarlar. Hayır. çalarlar. Yanlış. Çocuğu yanlış, çalarlar. Yanlış A noktasından aldın evden, B noktasına götürdün Ali'ni. Ali'ni tamam. bırakacaksın oraya. Sonra arabaya binince, diyeceksin ki, çalarlar." Tekrar dönceğin, <gülüyor> Ali'ni alacaksın. Tekrar A noktasına getireceksin. Otur Bürge, böyle, Bürge böyle gözlerini açarak sana bakacak. "Sen diye yani bir çocuk çalsalar evine... daha mı iyiydi?" diyeceksin. <gülüyor> Ondan sonra onla da bir Sence... cevap veremez herhalde. E, Ondan sonra ana yüreği. Ali neye ne kadar cevap verir? Demek ki neymiş? Ali'ni evde bırakacaksın. Ali evde yalnız tek kalıyor. Kalır. Kalıyor, kalıyor mu kalır. Aslında haber olmasa kalır. <gülüyor> o zaman tamam çözüldü. Şu anda çözüldü. Dur. Evde yalnız olduğunu fark etmese <gülüyor> Ali hiç sıkıntı yaşamıyor. sen evde ama seni tutuyorsun. yalnız bırakacağız dediğimiz anda <gülüyor> yalnız, yalnız bırakacağız demeyince odasına geçecek. Hadi abi, sen bunlarla oyna derken Ali odasını tutayım mesela ha. o yarım saat 45 dakika sessiz durması. Hemen geliyorum O, o saat zaman kubu... zaten dışarı çıkmadığına göre çalmazlar ama sonra <gülüyor> Bürge ile Selini alacaksın. Götüreceksin B noktasına koyacaksın. Ama dur bir saniye. İkisi aynı anda binebiliyor mu? Hayır binemez. Biner kucakta biner. Kucakta binse de o zaman tek başına dönemez. Çünkü tek başına dönme hadisesi gerçekleşmiyor. Kim tek başına dönemez? Bunun arabaların tek başına dönmesi iyi değil. Çünkü kafa dalgın. Kafa bir, de, bir orada bilmece... bir burada. Kaza yapar bu. <gülüyor> Kurgu'nun kafasında şey var tabii. Çok gitti geldi yoruldu uyuyabilir. Kurut, kuzu, kuzu, kuzu saman. Üç tane şey olmadıktan sonra ne esprisi var o bilmecenin? Ya sen seninle şimdi bürgeyi ayırabilir misin? Et tırnaktan, et tırnaktan ayrılır mı? Et t Vallahi her herhalde. zor sorular aldı program et, başladı. Selin Tırnak. Çünkü tam mantık olarak ondan çıktı ya. Bravo. Bravo işte aferin. iki tane bilmece. Çok kritik iki bilmece. bilmece. Çok kritik iki cevap verildi Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde. Sevgili dinleyiciler e, bu sohbetimize ne diyor ne diyor diye başladık. İsterseniz aynı espriyi bir kez daha zorlayalım. Ne diyor Nover Ruspringstein. Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübürası Modern Sabahlar devam ediyor. Hepinize bir kez daha Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir saat başladı heyecan dolu bir saat bizim için çünkü yepyeni esprilerimizi bu saat içinde sizlerle paylaşacağız. <gülüyor> ve ağzı açılmadık espriler yani bugüne kadar hiçbir ağzı yerde. Açıldı. Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> ne? Yani espri konservesini mi açmadık demek istiyorsun yani... yoksa ağzına açmadığımız mı? <gülüyor> yakası açılmadık dese daha <gülüyor> daha kötü. Yakası açılmadık orada insanda erotik ya küfürlü çağrışım yapıyor. Yakası açılmadık espri ambalajı ona... açılmamış. Ambalajı yani. Sıfır kilometre anlamında söyledim. Hiç açılmadık. Ağzı açılmadık yani. Ay, şu anda biraz açıyoruz. Ağzımızla şey yapıyoruz ya esprimizi. O yüzden Doğru. ağzımızla yaptım. Hiç ağzımızı daha önce bu konuda açmamıştık açmadığımız, yapmadığımız espri. Daha önce hiçbir yerde denenmemiş ilk kez karşılaşacağınız espriler. Türk espri tarihine geçecek. <gülüyor> bir, bir yaprak kapanacak. Yepyeni tem, temiz mi artık? Nasıl? 14 aydır o konservede duruyor bu espri Ama ilk günkü tazeliğiyle. İlk A günkü tazeliği valla inşallah şoklıyoruz. Espriyi bulup şokluyoruz. <gülüyor> Utandırmaz inşallah. Araştırmacılar 28 ülkedeki 25 milyon çocuk üzerinde bir ee, inceleme yapmışlar. Çekin artık elinizi çocuklarımızın üstünden. 40. iyi mi dedim mi? Çok güzel dedin. Vallahi hakikaten çok güzel. Anaların babaların feryadı oldun resmen. E... Çocuklarımızı kobay yaptılar, denek yaptılar. Denek yaptılar, Kı... sample yaptılar. Sadece bu... Hocam benim acil Daha çıkmam teknik... gerekiyor Daha teknik Sen... konuştu. <gülüyor> Ağzı açılmadık İngilizce ifadeler. <gülüyor> 46 yıl geriye gitmişler. Ee, incelemede benim doğumumdan bile önce yok. Oktay... Senin doğumundan hemen önce evet. Bugünün ünlüleri onlar da çocuktu diye 46 yıl öncesinde çocukluk fotoğraflarını mı toplamış? Yok yok, ünlüler falan yok. Ama ünlülere de rast gelmişler. 25 milyon çocuk az değil çünkü ya. Ad, Onların az arasında da Oktay az sonra değil 25 milyon. Sonra ünlü yani olan da var. Baya baya baya. Baya çok abi. Bayağı. Veriler bugün ortalama bir çocuğun yaklaşık 1.6 kilometre mesafeyi 30 yıl önceki yani 1 mile tekabül eder benim hesabıma göre 30 yıl önceki çocuklardan 90 saniye daha yavaş koştuğunu göstermiş. O, o zamanki Hımbıl. çocuklar mı? Hımbıl. çocuklar yani. Şim, şimdiki çocuklar daha yavaş koşuyor. Şimdikiler mi tıfı? Evet. evet Şimdi şimdiki tıfı. çocuklara sen dersen ki bir ben mesela çıkalım şuradan. Hoppide. Ya da başka yer Dışarıda. Bir mil koşacaksınız desem böyle bakarlar. Ne koşacağım ya? Ya bir mil. Şimdi kafalar. Ring'e binelim ya da sem servisine binelim ya. Metrik sistem bir sorun. O da bir sıkıntı. <gülüyor> Metrik sistem bir sıkıntı. <gülüyor> ne kadar koşacağım. ne kadar koşacağını bilmiyor adam. O yüzden hızını ayarlıyor Ama ya. sonuçta 30 yıl ya. Öyle çok böyle yıllar yıllar. Ya onu demiyorum. Metrik sistemi adama bir nakşetme. Kapata onu şey yapamazsa ne kadar koşacağını Amerika bile. Amerika geçmemiş olabilir. Hepsini Amerikalı Koştum çocukları. koştum. Bak şimdi Avustralya'da. Herkes başladı koşmaya. Evet. ondan Ben koştum. Tamam mı? Durdum yok, çünkü yok. orada. Daha devam et Tamam mı? Orada bir buçuk dakikey zaten orada kaybedersin. Dönüp dönüp sorması mı? Evet. evet. Öyle Öyle. oldu mu? Yeter mi? Oldu mu? Oldu mu? Olmadı canım. Ay bir de koşuyor bak ben yapıyorum. Oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu olmadı olmadı olmadı olmadı oldu mu oldu mu oldu mu oldu mu koşuyor mu? Nefes ne yaptı Ne, ne nefes. Nefesimi kontrol ne edemedim. mi? Nefes oldu çok nefes, nefes oldu. Kendi yaşında tükün nefes oldu. Bak gördün. Yalnız o. bir şey diyeceğim yani ben bu araştırma bütçesiyle ile ilgili bir dosya var benim yanımda. Tamam. Oraya bakıyorum abi Kurdele alınmış çocuklara. Finis çizgisi Hayır, için. Evet, finis çizgisi için mi? 14 metre kurdele masrafı var burada abi. İşte o çocukları nasıl koşturacak? Şerit abi. kurdele diye yazmışlar üstelik. Daha doğrusu kurdele parantez içinde şerit. Kurdele mi, kurdela mı? Yok, kurdele. Avustralya'da yapılmış Yani o kurdele nerede kullanıldı abi? abi finis çizgisinde kullan. Çizgi. Yani şu ilerideki kırmızıya kadar finish koşuyorsun kurdele bakıyoruz demişler. <Gülüyor> İlerideki kırmızı şeye kadar, şeride kadar koşuyorsun demişler. Yani o şey abi yok o kadar. Öyle bir o kadar oldu. mesafeden o şerit görükse o çocuklar şahan göz mü? Tabii doğru. Yani bir de bak bu kim? çocuklar bilgisayar başında büyüdüler. Gözleri de bu. Bunlar göremez Proje ki. Proje bütçesine bakıyorum. Şahan göz diye bir şey yok abi. Ya gördün mü? Şeyde yok. Bir şey. de G'ye bak. Abi bir de bu çocuklar şeyi de bilmiyorlar ki. Kurdeleli orada diyecek çocuk herhalde açılışı var. Başbakan gelecek diye bakıyordu. O yana gitmeyelimler Toplu Topla mı Senleri topla çalışma. <gülüyor> <Ha? gülüyor> yani öyle koşacak orada şey olacak diye düşünüyordur çocuk. Ama orası ben nereye koşayım der. <gülüyor> Ay çok karışık kafamız Aha. bütün ülke gibi. Ay vallahi billahi. <gülüyor> Vamya 150 olmuş ama çocuklar ben evet. orada kaldım. Bak ben bugün orada kaldım. Allah yeniden değiştirmek için. Siz şey yapmadınız mı? Etkilenmediniz mi ya bugünkü çocukların daha hımbıl olmasından, yavaş koşmasından? Pislikler onları zımba gibi hale getirdi. Yani anne böyle ya. bir şey. Anne baba için iyi. Anne babaları çok mu şey zaten? Yakalar mı diyorsun? Yakalar çocuklar. tabii canım yani Aa, şimdi bir buçuk dakika bir şey varsa. Anneler babalar yakalasın Onlar da çocukları. ben, bence yavaşlamıştır evet. bence. Anılar baba. Yavaş, ben ne yapayım? Bu evrimde de böyle nasıl ki çita hızlıysa antilopun da hızlısı yaşıyor. Çitanın babası da hızlı. Yani onlar birbirleriyle karşı. Çitanın karşılıyor. babasına bak. Evet, işte antilop da hızlı ki o da yaşıyor. Çocuklar bir Çocuklar al, al, yavaş, al, anneler yok. de yavaş. Ancak öyle. Yoksa Sen. çocuklar hızlı, anneler yavaşlısı ama çocuğu sarkar balkondan ölür kafası ağır çeker demedin. Çok sert çok oldu. Sert olduğu evet, neden olduğunu söylemiş. Yani, çünkü programımızın en büyük özelliği sebep-sonuç ilişkisi içerisinde sebep-sonuç arasında sarsılmaz bir ilişki var. İki, yani. i̇ki konuda uyarı yaptık bugün. Şöyle bir geneline bakıyorum programımızın. Bir, e, çocuk çocuk, yalnız kalan çocuğun çalınması. <gülüyor> i̇ki, balkondan sarkan Sarkand, çocuğun, çocuğun kafasının ağır, ağır çekmesi. çekmesi. Bunlar Bu hep konular, kaybolan. dikkat ebeveynler. <gülüyor> kaybolan <gülüyor> mesajlara dikkat. Kaybolan <gülüyor> tehlikeler bunlar. bunlar kaybolan değer Sürcüğü sanki kiloyla alıyorsun da kafasının ağır çekmesi bir mesele. Kafa niye ağır çeker? Kafa, kafasını kestir öyle al. <gülüyor> Çünkü kafa ağır çeker kazık yiyorsun. Ne yiyeceksin orada? Mesela öyle şeyler de var ya. Cöğüz. Ceviz. ceviz alıyorsun. Çoğu kabuk. İçiyor açıyorsun. Boş. Olmaz. Böyle olmaz. Ee, esnafları seviyoruz ya. İşte o esnaflardan bir tanesi daha e, aramıza katıldı. Biz de esnaf sayıldığımız için. E, o başka bir şehirde. Gerçi muhteşem yüzyılın pargalısı. Ha Sevgili ne açmış? Oktay senden önce mandıra işine giren. Hadi canım. Vallahi. Okan Yalabık mı? Okan Yalabık dayısıyla süt işine mandıra ya. işine girmişler ya. Of ya. Daha doğrusu dayısı girmiş de bu da demiş ki o zaman benle gireceğim. E tabi öğrenmesi lazım mi? abi. Doğru. Pargalı. Pargalı. geçen sene öldü ya. Öldürdüler ya. Ay Fire hala izlemeyenler olabilir. Neden söyledi sonunu? Ay valla bildin şipoylar. Yok yok roketledi. Hmm. Geçen sene roket. Ondan sonra, bir şey diyeceğim. Nerede açmışlar Fahir? İstanbul, İstanbul mu? İstanbul'da değil aslında. Firmanın esası manyas'ta. Manyas işte. Süt tamam. ve süt ürünleri imal edecekler. Organik falan ya. mı yoksa bildiğin güzel peynir Vallahi mi? Vallahi şöyle söyleyeyim. yoğurt ağırlıklı olarak yogurt. Ve Okan Yalabık mesela gitti bir yerde. Bu akşam diyor ki bir yerde bir şeyler yiyelim. Diyor ki bana diyor yoğurdu diyor mesela diyor, şak şakşuka getirin diyor. Ondan sonra getiriyorlar. Yoğurtlu diyor nereden alıyorsunuz diyor. Efendim biz işte şeyden geliyor böyle şey. Ben diyor size bir yoğurt getireyim diyor. Lak çantadan çıkarıyor. Yoğurdu veriyor. Biz de çalışın diyor. Kaseli değil mi? mi? Bakayım. Kaseli yoksa mi? Yoksa şey mi? Kese yoğurdu gibi mi? Kese de mi çıkarıyor? Yani anladım. Senin dediğin böyle e, sırlı kaptaki, toprak kaptaki. Toprak kap. Yani onu mu toprak diyorsun? Toprak kaptan mı veriyor yoksa böyle bir şey mi? Ee, Lailon kaptı veriyor. Kese hayır kese. Lailon kese. Nailon olmaz kese, kese de. Tamam mi? oktay kese de veriyor. Adı üstünde keseliydi. Çünkü yoğurdu. zaten o padişah Kesin, yani, yani Pargalı şeyinde hep böyle belinde keseli dolaşıyormuş. Ee, burada da yoğurt kesesiyle dolaşıyor. Ee... Sadece yoğurt muymuş? Far biliyorum yani sanki sen açmışsın gibi soruyorum evet, soruları ama. Soruyorum. Yani merak içerisinde. Sadece yoğurt, Sadece olur mu? yoğurt mu yoksa peynir. peynir. Hemen Efendim, o... Elimizde Okan'ın son dakika ulaşan. Ve sütten kesilen hayvanların et ürünleri de var. Aa. Bir röportajımız Aa, var, var. Bir dakika Eti... bir röportajı var bize sormayalım. Hemen röportajımıza tamam. dönelim. Okan'ın e, son röportajı. İsterseniz hep beraber ona bir dönelim bakalım. Hazır mı senin orada? A dosyası A yaz A yalabın ağısı. Onu onu tane A oldu orada. Bak ben haber her a diyeşinde aya bastım. Gayrı ihtiyar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Turist modern sabahlar devam ediyor sevgili sana seviler İsmir Şakal. Yapma yeah! yeah! yeah! yeah! nasıl dakik? Görevini bırakarak aile şirketine dönen Muhammer, Ahmet Bey'in ne? Ahmet Bey'in hmm. hikayesini anlatırken ee, gazetemiz Ahmet Hoca değil mi? Ahmet Bey dediğimiz. Ahmet Akiray. Ha, Akiray, tamam. Akkiray. Ha Akkiray tamam. Akkiray'ın nice Akkiray aile dostları var, ahbapları var. Gelenin ya Ege Ot'u kazandığında onu elinden tutup Ot'a kaydeden sevgili Ahmet hocası var onun. Değil mi? Sonra ne oldu? Ahmet Hoca ile görüşmesi. NASA'ya gitti. NASA'ya gitti. Bize. Ondan beridir haber alınamıyor. Şey ya bu şu Mars'a gönderilen bir tane meraklı minik diye bir uzay aracı vardı ya. Evet. Neydi onun İngilizcesi? Curiosity. Curiosity. <gülüyor> <gülüyor> Mini Curiosity. O işte onu yapan eee şey, mühendis e, Ahmet Akkiray parantez içinde 30 e, görevini bıraktı ve nasıllık şeyi bıraktı. Aile şirketine döndü. Neyse kuran aile. Bunu ya, aile asası mı? Gene uzay işleri yapacağız. Küçük ölçekli uzay işleri yapacağız diyeyim. Ee, ailesinin şirketi de bir, hepimizin bildiği bir şirket. Ee... Aile şirketi olduğu için mi ismini veremiyorsun? Çok... Genel şirket olduğu için vermeyeyim ya. dedim. Hayır. Bir de 30 yaşında demek ki Ahmet Bey'e de helal olsun. Yalamış. başarılı da Ha NASA'yı bitirdim. 30'umda NASA'yı bitirdim. Adam, daha demiş ötesi yok. 30'umda NASA'ya şey Mars'a araç gönder. Biz daha uzaya çöp gönderemedik. Ya bırak uzaya çöp gönderemeyi. Ben sana şuradan şey versem. Uçak atsan 2 kilo ya. incir versem onu sen vallahi afyona götür. Afyona götüremezsin. Dökmeden, dağıtmadan götüremez. Vallahi söylüyorum ya. Tamam da güzel poşete söyleyeceksin. Ben gene, bir tane aldım tadayım fark edilmez falan. Orayı da patır patır döküyorum. Ondan sonra alıp üstte yağmış yemiş Ondan Böyle sonra ya. incirler nereye gitti? Neyse NASA'yı bırakıp nokta noktaya oturdu. Şapa. Haberi verdim Hapa ben size. Çünkü bu... Ama çok güzel bir habermiş. Ben söyleyeyim mi? <gülüyor> Söyle. NASA'dan kalktı masaya oturdu. Ya, ya yapma ya Valla öyle NASA'yı bırakıp Çünkü Masaya oturdu diye Masada banklarda çalışıyordu bunlar <gülüyor> Herkesin <gülüyor> laptop kucağında Hakikaten yandı çok yandı diyor. Hikayeyi A'dan Z'ye okudum ben Yani başlığın hatırına Helal olsun diyoruz Yani na, Nasıl yaptılar bunu bilmiyorum ama Bu arada madem zenginin malı Hem bilim adamı hem tüccar mı yani Esnaf diyelim Esnaf diyelim ee, zenginin malı köşesini uzun süredir yapmıyorduk Bir isterseniz ona bakalım lütfen Tabii, Atay, lütfen. En L çok kazanan sanatçı ha, şey, Forbes dergisi açıkladı Forbes, Forbes, Forbes Vallahi nasıl var ya Bir Biz fakiriz ama Forbes dergisi daha fakir bence ya. Sürekli bu ezik ezik Hakkı geziyorlar Ay, Onun da 55 milyon, 100 milyon, 200 milyon de bu Forbes dergisi yani şeydir Onun biz zenginler dergisi yapıyoruz diye Maaşlarınız haftalık 350 bin dolar diye bir şey yoktur Diğer aç, foto maç ne kadar alıyorsa bu da o kadar oluyordur ama Dön dolaş e, <gülüyor> bahsettikleri rakamlar 300 bin dolar 300 milyon dolarlık haberi geçelim de 500'ü yapalım falan Sodex dolar dağıtıldı <gülüyor> e, mı? Böyleymiş ee, Ticaret dergisi diye geçiyor kendisi İş ve ticaret dergisi Forbes Dünyanın en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı ee, Bir numarada Meda var galiba Meda var evet Bir yılda kazandığı 125 milyon dolarla ee, bir kendisi lider ben bir marka. Ben onu bir ömür boyu kazanamayabilirim. <gülüyor> marka oldum demiş. Bundan sonra demiş. Madonna oldu artık. Tam dergi dergi canım, çıkaracağım de. demiş. Madonna dergisi mi? Ne Geç ya. bile kaldı. Ya, Hülya yaptı. dergisi çıktı ya kaç sene önce. dergisi çıktı. Hala şey aboneyim ben. Dergi çıkıyor mu bilmiyorum ama seyredini, düzenli şeylerimi yatırıyorum. Gülben dergisi var mı? Vardı Bakrata. ya o da Hadi çıkmış. Da, Gülbence Dada mi? olarak mı çıktı yoksa Gülben diye mi? Bence. Bence Gülbence. Sen Hülyar C Dergisi'ni alıyordun Ben Gülben'i alıyordum evet. Değişiyorduk işte Değişiyorduk denişlere deniştire okuyorduk ben de Sen ne alıyordun iki, İkisinden ikincisini birden okuyordum Bu bu, bu, bu. Sibelcancıdır Ama bu Ama Sibelcan marka olamadığından dergide de çıkaramadı dergi de yapamadı Ama olsun, olsun Takvimleri var Aslan gibi iki evlat yetiştirdi 84'ten itibaren <gülüyor> <gülüyor> 84'ten itibaren Biriktirdiğim Sibelcan takvimleri var Duvar Evet bunlar Duvar e takvimleri Duvar takvimlerimiz Gerçi bir, bir tanesi Neşe Erberk. Ama olsun e aynı iyiliyorum. bence aynı. Ben bunun olduğunu kesin kanaati getirdim. Evet. Listenin ikinci sırasında Lady Gaga var 80 milyon dolarla. Ay o kadın cihazla mı kazanıyor maşallah. Çok Allah don bir işefası versin. Çok, Çok çalışıyor. O kadın cihazla çalışıyor. Bizdeki muadiline bakınız. Hande yener. Hande yener mi? Hande Yener'in bence durumunu anlatan en güzel albümlerden biri Nasıl Delirdim diye albüm mü vardı onun? <gülüyor> <gülüyor> Var galiba. Ya ya ya o değil mi o? Bilmiyorum da o bazı şeyleri güzel anlatıyor yani. Ya yani onu dinledikten sonra kendimize Nerede geleceğiz. o küs şarkısı? vallahi değil mi? Kırmızı. En son kırmızıydı zaten herhalde. Evet vallahi küs. Bir de şey neydi hatayı ben en başında O yaptım. ilk çıktı. Seninle aynı evin. Yok paylaşarak... yok ilk çıktı değil ilk. Belki bir... yok. O kırmızı tamam. Neydi o? Hatayı ben en başına... Ya başında. o dediğimiz kırmızı. Hmm. O kırmızı. Küs küs. Küs küsten, de işte aynı albümde. Ilk, i̇lk çıkış evet. şey mi? Neydi ya Hande Yenen'in? Vallahi şey. hiç dinleyicilerimize güvenmeyelim. Daha olduğunu. kedi memesinin sayısını bilmem. Kedi bilmeyen... memesiyle ilgili şey geldi. Ka niye söylemiyorsun Oktay? Ben saatlerdir başka bir şey düşünemiyorum. Gözümde sürekli geldi. kedi ve memeler Ve sapık gibi hissediyorum kendimi. O zaman bizden. şöyle. O, o soru Hande Yenen'in ilk çıkış... Şarkısı ne neydi sevgi miydi sorusunu sormuş Eğer olalım. istiyorsa kalp yolunu kendi seçer eeeer istiyorsan o da, o da kalp şey yolunu o yeni, kendi o ikinci seçer İkinci şarkı, de. şarkı o değil ilk şarkı o değil. Öyle devam etseydi bugün Türkiye'de başka hiçbir sanatçıya gerek kalmazdı. Ee, dişi kedilerin evet. e, 4 artı 4 eşittir 8 memesi olduğu bilgisini edinmiş Zeynep Hanım. İnternetlerden Erkek ama. Erkek kediler. Erkek kedilerin Erkek kedilerle ilgili bir şey 4 söyleyebiliriz. 4, 4 mu? Ne kaç? Erkekte 4 tane yetiyordur herhalde. 4 haftada. yeter ya ne yapacağım demiş erkek. Diş kediyi bağladığımıza göre. Ande bir diş kediyi bağlanıyoruz, bağlanıyoruz şu anda. Efendim kaç memeniz var? Bir saniye. Onu da bakamaz ki. Sayamaz. Var mı şey telefonumuz var mı? Yok valla bu sabah. Ya dinleyicilerimizi, dinleyicilerimizi Ay, tüstürdük. Ay valla kapat. Ya tüstüler ya bizi dinleyen yok. Kapat ya. Kapat programı ya. Biz bizi. Biz kapat. Kapat. Dur Fahir hemen şey yapma. Ben tabur tamam, yapmayacağım. Fayır. Belki dinleyicimiz işi var. Doğru. Fevri fevri hareketlerimle belki burada şey yapıyorum. Ha, Sen yoluna ben yoluna mıydı ya? Ha, sen yoluna tamam. ben yoluna. O diyor. değil mi? Galiba. Doğru doğru. Tamam, sen yolunda ben yolunda. Bulduk. İnternetten bulduk sevgili İnternetten bizler. bulduk. Oho biz artık ama her şeyi internetten bulacaksak da böyle. hiç yapmayalım programı. Çok Oturalım masraf var burada. Valla ama internet dinleyicilerimize göre çok hızlı gelişti. Çünkü biz... Bundan yıllar önce başladık, her şeyi bilen dinicilerimiz ne oldu? İnternet oh. yavaştı, bağlantı yavaştı, Şimdi siteler azdı. Var. Şimdi öyle mi ya? Şimdi gık diyorsun, anında o hız, o şey. Tabii dinicilerimiz ne yapsın, ona yetişemiyorlar. Onlar da insan. Bir insan. E, ya Nasıl? da bizi tamamen sildiler. Nasıl? Valla nereye gittiler? Şey onu da bilmiyorum. Ben sabahları bazen gelirken başka radyodur dinliyorum ama pek, nereye gittiler? Ondan ya herkes CD yaptırdı bir arkadaşına. Herhalde güzel Onu güzel müzik dinliyorlar. dinliyorlar? Başka da bir açıklaması yok yani. Bon Jovi'nin ne kadarmış yıllık kazancı? Ay Bon Jovi mi hala para kazanıyor? En be? son yılda kazandığı şey. En son değil? 50 2012 mi? 40. Ee, 50 milyon dolar. 40 kazanır be. 79 milyon dolarla. Ölüm benim 80 kazanıyor? Hemen Lady Gaga'dan sonra 3. Bir şey soracağım. Ne yaptı da kazandı 79 milyon dolar? Bizim niye haberimiz olmuyor? Teşekkürler. Geçen Fulya yazdı. Eee Twitter'dan. Bonjovi'ye mi, mi yazdı? Madison çıkalı 25 sene olmuş. Daha doğrusu 25 sene önce e, bir numaradaymış. O yüzden yani geliyordur Bonjovi'ye. Maaşlar Sahtem yattı oğlum. mı diye bakıyordur internette. Doğru. Ne doğru kadar ya. gelmiş diye. 79 milyon dolarla kendisi rahat. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun kendisine. Durumu iyi olan sanatçılarımızı şöyle bir panoramada baktık. <gülüyor> Sanatçı panoramadan sonra reklamlarla devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bizim zaten son dakika Yeterli bence. Biraz da sohbet. Acık da sohbet. Acık da sohbet. Aşk doktorunuz geldi. Kızlar hazırlanın. Aşk doktoru. Ama süre kalmamış. Ben bu aç doktorunu bugün yapamam ki yetiştiremem. Ki. Yap yap şimdi hey canlandı kızlar Ani de hiç şey Fahir ya. Demin de şey yapacaktın <gülüyor> onu da yetiştiremedi. Ama röportajı yanlış bastı. Bütün sildi. <gülüyor> Delete diyor. Bir de shifti yapmış olmuş. Shift delete dedi ya. Olmaz <gülüyor> Evet hadi aç doktoru. Hadi hemen. Aç Bir kadına hemen soruyorum. Bir, ...işte bir hanfendi ya da bir e, haza bayan, haza kadın. Soru-cevap ee, şeklinde mi yürüyecek şimdi e, sohbete kendimizi hazırlayalım. E, nasıl soğuk... sen bir şeyleri anlatacaksın? Arada sorular mı soracağız yoksa sen sorular sorarak bize öğreteceksin nasıl? Şimdi ben ya da Ege soracak ve program böyle sonuna kadar gidecek böyle mi? gidecek mi? Ya ben bir tane sorarım sor... arkadaş. Ben şimdi birkaç soru şey yapmış oldum. Hazırladım. Hazırltırmadılar. Ben mi konuşturmadılar? Yani baya bir soru var. Bu sorulara belli sayıdık yine evet cevabını verirsen aç doktorusun. Aç doktoru değilsin. Adamın yani bahsedilen, kul, yani bahsedilen birileri sana aşık birilerinin canı da fena yanacağı benziyor. Sen bir cevap veriyorsun ve birilerinin sana aşık olduğunu mu ortaya çıkıyor? <gülüyor> evet, <ya gülüyor> Çok öyle mi? garipmiş bir heyecanla bekliyoruz. Ama şöyle öyle mi yapıyor bele mi yapıyor? Bele bele de yapıyor mu? Hmm. Onun, bele adına ha, onun adına soruyorsun. Onun adına soruyor. şey de olabilir birinin sana aşık olduğunu zannediyorsun. <gülüyor> O, o da, da olabilir. Bu da, da veriyor Böyle olabilir. bir zannın varsa da belki Tabii, şimdi doğru. olmadığı ortaya çıkıyor. Bir görelim soralım. Şahdım ağzımı yapmayalım. Evet. Ben de siz de olun, siz de bakın. Size de bir size de aşık olan olabilir. Hazır mısınız? Siz deyin. Ya size de aşık olan bir Radyo Türk Genel Müdürlüğüne Ankara. Radyo Türk Genel Müdürlüğü. Ot Radyo Genel Müdürlüğüne Ankara. Müdürlük geneline. Bu tuhum, tuhum itmeyi konsern. Evet. En soruyum çocuklar. 11, sık sık arıyor, bir sürü işinin arasında fırsat yaratıyor mu? Yani böyle sık sık aralan aranıyor musunuz? Sık sık aradı aranan. Vallahi biliyorum. değişik kişiler tarafından aranıyor. <gülüyor> Aynı kişiler de... tarafından sık sık arandığınız oluyor mu? En çok arayan mı adına cevap vereyim yoksa beni sevdiğine seni inandığım. En seni en Hiç çok anladım. kim arıyor? Evet, seni en çok kim arıyor? Beni en çok bu arıyor. <gülüyor> Ege arıyor. Ege seni en çok kim arıyor? Bu arıyor ya da sen arıyorsun. Yani benim 2-3 tane telefonumda en çok kullanılan şey var. Duş. Bir tanesi de bir kasap. Bir kasap. <gülüyor> tamam yaz abi kasap seni de arıyor değil mi? O abi? zaman ben de seni yazıyorum Fahir. Yaz abi etler hazır diye arıyor İsim mu? mi yazıyoruz buraya yoksa sevdiceğin arıyor mu? Arıyor mu evet. Ya evet Yanında parantez içinde kim? Seninki ne ustaydı? Nuh. Nuh usta. Ege abi bonfilelerim gelecek istiyorsanız sana bugün de arayacağım. Tamam. Size karşı nazik mi? Konuş, çok na nazik. Bir <gülüyor> şey <gülüyor> Konuşmanın ayırdısı vermemize gerek var. Vallahi söylüyor. <gülüyor> yani. Çok nazik, hakikaten çok nazik. Nazik. Oktay, ben sana karşı herhalde hep nazik. Oldum. Zaman zaman <gülüyor> seçeneğini işaretlemek istiyorum tamam. ben. Tamam. Bak hayır aldım. Herhangi bir sıkıntıda her şeyi bir kenara bırakıp yardımınıza koşuyor mu? Yani... Doğru. Vallahi. <gülüyor> Dolunay günü. Ben çok korkuyorum bu adam vallahi var ya. Dolunay günlerinde binlerce kişi yığılmış. Benim orada ayrı ayrı şey yapılıyor. Vallahi. Ben de burada sık sık <gülüyor> cevabını işaretlemek istiyorum. Çok iyi abi. Ee, sizi güldürmek, eğlendirmek için çabalıyor mu? Yani nasıl? Ezdi <gülüyor> bu, bu, <burnuna> incik soktu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o buna zaman hayır sen diyorum ben. Kesinlikle evet diyebilirsin. <gülüyor> Yok buna Bunun, hayır. Buna diyorum. hayır. Ben ben. De ben e, bakayım. E, Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen fahir üstünden Ben fahir üstünden <gülüyor> Cevaplıyorum soruları ve kesinlikle Evet veya evet seçelim birini daha, daha bu sabah seni güldürmek için Mesut Yılmaz taklidi yapmaya Çalışıp Erbakan taklidi yaptı Ben şahitim <gülüyor> ben <gülüyor> Benim tereddütüm ondandı zaten Ben Mesut Yılmaz taklidi ha, istedim sen Mesut Ama Yılmaz Erbakan istedin. olarak Adam, Ben Mecmetin onu bilmiyorum Necmetin Erbakan olarak <gülüyor> Bir kadayı falan der Mutfağa girdi o şekilde mutfağa o yüzden ben evet demek istiyorum. Evetçiler. Yetmez ama evetçiler. Hazır devam. Size kaza süsü verip dokanmaya çalışıyor mu? Dikkat ederseniz Kesinlikle dokanlar. evet. <gülüyor> Kesinlikle evet diyorum ben, ben de buna ha ha Hayır diyorum. Evet. İyi ki de hayır diyorum. Hep elinde bıçak veya satır oluyor. Evet. Bir de aramızda şey var. Arada camakan var. Sen Arada cam var. Cam eken Sanki dokanır gibi geliyor. <gülüyor> Belki de dokanır evet. Peki devam ediyoruz. Durup dururken e, Sudan sebeplerle size gün içinde ya da gece bol bol mesaj gönderiyor mu? Ee, grup yazışmaları dahil mi? Grup yazışmaları dahil. O zaman e, evet. Hayır. Oktay ben de korkmaya başladım. Bak nasıl bir intiba vermişim sen. Nuh aramıyor mu? Cık, niye mesaj mı şey mi? Mesaj mı atıyor? Bonfile geldi diye. Yani arıyor da mesaj atmıyor. O soru tamamen mesaj üstü. Ya aramayı da mesaj olarak. Arama mesaj bence. Sana aynen. verilmiş Neyse, bir mesajdır kafayı yani. Kafayı tamam, karıştırmayın. Kafayı karıştırmaya devam ediyor. Ee, bir şeyi vitrinde görünce sana yakışacağını düşündüm diyerek sizi. Evet. <gülüyor> Vallahi... Yani o et tezgahı vitrinin en güzel En güzel Hayır. Bunu sana ayırdım abi mesela. Vallahi bak Tam vitrinin de zaten. Sen, sen kesinlikle evet demen lazım buna. Kesinlikle evet. Ben hayır. Bu şey gibi. Yavan evlenme şeyinde evet diye mikrofona bağıranlar gibi evet diye bağırıyorum bu soruya. Oktay. Hayır diyorum ben buraya. Teşekkür ediyorum. Burada burada bu konuda biraz tereddütlü değilim. Netim. Hayır diyorum. Size iltifat ediyor mu? Ee, evet. Ben ilk cevabı <gülüyor> vermek istiyorum burada. Evet. Ee, Daha yeni ettim vallahi. Ne kadar güzel kilo vermişsin. Ne kadar hoş olmuşsun. Dedim ben bunu. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman. Ben buna da evet dedim. Ne dedin ki sana? Onu? Abi çok iyi eti. Alıyor Abi, abi senin benim. özeline mi giriyor? Abi sen de artık etten anlıyorsun mesela. Ee, sık sık sen benim için çok önemlisin diyor mu? Evet. <gülüyor> Ege Kayıcan. Ben bunu cevap vereyim. Hmm, hayır. <gülüyor> hayır cevap vermek istiyorum buna. Ee, sizi bilmeden de olsa kırdığı zaman kendini affettirmek için uğraşıyor mu? Mesela sen gittin bonfileyi bulamadın, kırıldın, yüzün asık gittin ertesi gün affettirmek için. Evet. <gülüyor> ne yapıyor mesela? Mesela sinirli çıktı şey. Ondan sonra öbürünü biraz daha ihtimamla şey yapıyor. Hmm. Mesela bonfileyi sinirli şey yapıyor. Sinirli çıktı dediğin etti mi sinirli evet. çıktı? Evet. Ondan sonra mesela bonfilenin etrafını temizliyor böyle şeylerini. Onu kıyma ile beraber çekerken bonfile olarak değil kıyma olarak dağıtıyor birisi. <gülüyor> Peki. Fahir ben mesela evet. senin için düşünüyorum. Ee, soru neydi ya? Zaman zaman. <gülüyor> Seni kırarsa ha. düzeltmek için evet. uğraşıyor. Evet, düzeltmek için uğraşıyor sun kesinlikle. Ben sana değil de söyleyeyim çünkü sana bir garip oluyor bunun cevabına. Kesinlikle e, uğraşıyor. E, <gülüyor> mesela taklitler, tiplemeler, zamanı geçmiş gibi gözükse de gözükse de neşve veren taklitlerle kendisini affettirmeyi bir şekilde ne yapıyor? Beceriyor. <gülüyor> beceriyor. Biz buna ne diyoruz? Beceyiş. Evet. Ee, mesela bak, bak mesela şey şu an diyeceğim ben ne Biraz işin mi var? Yok. Evet. Hep ben biraz Oktay'a özel bir şey sormak istiyorum da. Sor abi geçecek. sor. Sırf taklit mi? Var repertu var, başka bir başka bir şaka hep genel taklitler üstünden. Genel <gülüyor> genel taklitler üzerinden ama mesela e, illa ünlü taklitleri veya hayvan taklitleri diye düşünme. Mesela bir asker arkadaşının taklidi. <gülüyor> o da benim mesela. Misal. Taklitler lezzetli taklit. Neşve verebiliyor yani. Ama Anladım. genelde taklit Taktit üzerine üstünde. gidiyor. Evet. Son iki soru. Buyurun. Hemen kapatalım. Bazı konularda mutlaka sizin fikrinizi alıyor mu? Alıyor Mesela ben <gülüyor> yine Ege yi söylemek istiyorum. Mesela faal bazı bir taklit yapıyor mesela. Nasıl oldu mu diyoruz. Dönüp bana soruyor mu sen? Bana da diyor ki mesela. Hep her zaman sorar. Ya bunu 5 5 2 ayrı paket mi yapalım diyor. Yani sana karar. da soruyor. Zaman kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle evet. Kesinlikle. Evet. Son soru. Son soru. Ailenizle ve geçmişinizle yaşamınızla ilgileniyor mu? Teşekkürler. Hiç Ge ilgilenmez. Yenge nasıl? Çocuklar nasıl? işler nasıl? Hep yani ilk sütümüz bununla başlar. Geçmişimle hiç ilgilenmez. Dediğim <gülüyor> gibi hep geleceğimi sorgular. Benim 11 soruda 9 tane evetim var. Valla ben sana şöyle söylemeki pek şey yapmak istemiyorum aşkların ama. Aşkların o en güzelini yaşıyorum. Aşkların hakkında farkında değilsin. Aşkların en güzelini yaşıyorsun. Oktay sana sözüm. Senin kaç evetin var? 7 evetle uğurluyoruz. 7 evet. Yani seninki, seninki biraz daha mantığa dayalı gibi. Mantıkla böyle. çok güzel bir zemine oturtmuşsun. Ee, dostluk diyebilir miyiz buna? Evet ya. Aşkların en güzeliymişti dostluk. Dostluk temelinde yükselen. Bizimki tamamen böyle bir karşı koyamayış Bizi, bir elektrikten bakıyor. Elektrik. Bir anda harlanma. Zıpla. Harlandık. Zıpla. Zıpla. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler saat 10 olmuş. Bu demektir ki programımız bitmiş. Bu durumda şunu yapacağız. Sizlere veda edeceğiz kibar bir şekilde ve yarın sabah haftanın son içkinin sabahında yerden karşınızda olmayı dileyeceğiz gün boyunca. Hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. O dan sabah